Geçen hafta yaratılışla ilgili ayetleri anlamaya çalışmıştık. Bu haftaki dersimizin ağırlığı Mehdi'lik konusuyla alakalı olacak. Biliyorsunuz bir Mehdi var, bir de İsa beklentisi var. Bu ikisi nedir? Birbiriyle ilişkileri nelerdir? Kaynaklarda çeşitli şeyler görürsünüz ve Kur'an-ı Kerim açısından bu ne? Yani Mehdiliği Kur'an açısından nasıl değerlendirmemiz gerekir? Bu akşam ayetler daha çok onunla ilgili olacaktır. Biliyorsunuz şeyler, Hristiyanlar, yani bugünkü Hristiyanlar, İsa Aleyhisselam'a yüzde yüz. Allah ve yüz insan diye tanımlama getiriyorlar. Tabii bu işin hiçbir mantıki tarafı yok. Bunun için de İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın kelimesi olmasından hareket ediyorlar. Daha önceki derslerimizde gördük. Allah'ın kelimesi olmayan hiçbir varlık yok. Çünkü Allahü Teala ida qata emran" yani İsa Aleyhisselam ile ilgili olarak öyle diyor. يَذَا قَضَٓا اَمْرًا فَاِنَّمَا يَكُلْ لَوْكُنْ فَيَكُونَ Allah-u Teala bir işi kararlaştırdı mı? Bu ''emran'' kelimesi Arapça bilenler bilir, nekredir. Yani öyle özel bir şeyle alakalı değil. Her şeyi e, içerisine alır. Herhangi bir şeye karar verdi mi onun için ''ol'' der, o da oluşmaya başlar. Sebeple <gülüyor> Her şey için Cenab-ı Hakk'ın kün emri çıkar. İsa aleyhisselam için de o emir çıkmıştır. Yani İsa aleyhisselamın Allah'ın kelimesi olması ile bizim herhangi birimizin Allah'ın kelimesi olması arasında hiçbir fark yok. Ama işte bunu abartıyorlar. Dini kendi menfaatleri için kullananlar mutlaka o dinde eğrilik yapıyorlar. Şimdi doğru din hiç kimsenin menfaatine hizmet etmez. Yalnız Allah rızasına hizmet eder. Şimdi bugün 60. ayeti okuyoruz. Allahü Teala diyor ki El hakku mir rabbik. Gerçek bütünüyle Rabbinden gelendir. Feletekum minel mumtirin sakın şüphe edenlerden olma. Yani Allah ne demişse odur başkası seni şüpheye düşürmesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Necran'dan bir heyet gelmişti. Onunla tartışmışlardı. İsa'nın Tanrı olduğunu söylemişlerdi. Tabi ne kadar söylerseniz söyleyin, inanç haline geldiği zaman insanlar bunu kabul etmiyorlar. Duygusallıklar devreye giriyor. Bugün de biliyorsunuz burada hemen her derste Kur'an-ı Kerim ayetleriyle birçok önemli yanlışı ortaya koymaya çalışıyoruz ama ister kendisine hurafeci dediğimiz kesimden olsun, ister ilim kesiminden olsun kimse dinlediği yok. Yani doğrular karşı da çıkamıyorlar ama Kabul de etmiyorlar. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le tartışan Necran heyeti onun Allah'ın resulü olduğunu çok iyi biliyor. Şüpheleri yoktu. Tek yol kalmıştı o da lanetleşmek. Yani başka çare yok yani ne söyleseniz kabul etmiyorlar. Ellerinde de bir deliller yok. Onun için Allahü Teala bu 61. ayette Rasulullah'a öyle bir emirde bulunuyor. Diyor ki femehaj cefihi min baydi maja ekemin el ilim. Sana bu bilgi geldikten sonra hala sana karşı insanın tanrılığına dair delil getiren olursa Fakol şöyle: "Teala, ben dğo abnana ve abnakum. Diki, oğullarımızı ve oğullarınızı çağıralım. Wenisa <gülüyor> ana, Kadınlarımızı ve sizin kadınlarınızı çağıralım. Ve <gülüyor> enfus gelelim siz de girelim. Söyledim, <gülüyor> menep sonra mübarede bulunalım. Yani birbirimize lanet lanetleşelim. ''Fenece'al lanetallâhi alel-kâribîn'' Kim yalan söylüyorsa Allah'ın lanetini onun üzerine isteyelim. Anlaşıyorlar. Ertesi gün necrân heyeti gelmiyor. Çünkü biliyorlar ki bu Allah'ın nebisidir. Lanetleştikleri takdirde kaybedecekler. Bunu çok iyi biliyorlar. Ve gelmiyorlar. Sonra Rasulullah'la sözleşme yapıyorlar. Vergiye bağlanarak gidiyorlar. Necran da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hakimiyet alanı içerisine giriyor. ''İnne hâze lehuvel qasasul haqq'' İşte bu İsa ile ilgili olan bilgiler gerçek bilgilerdir, gerçek hikayedir. Ve memin ilah'in illallah. Allah'tan başka herhangi bir ilah söz konusu olamaz. Ve innallaha lehuvel azizul hakim. Allah elbette ki aziz ve hakim olandır. Güçlüdür ve doğru karar verir. O zaman kimden yana olmak lazım? En güçlüden değil mi? En güçlü de Allah-u Teala'dır. فَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِالْمُفْسِد۪ينَ Eğer yüz çevirirlerse Allah o fesatçıların kimler olduğunu gayet iyi biliyor. Sen bilmende şart değil. Şimdi Buradan şeye geçelim yani Mehdi konusuna geçelim. Biliyorsunuz şeyler daha önce ders yapmıştık. Yahudiler İsa Aleyhisselam'a inanmadıkları için İsa Aleyhisselam'ın şeyi bir vasfı da Mesih biliyorsunuz. İsa Aleyhisselam'a inanmadıkları için onlar hala Mesih'i bekliyorlar. Çünkü kitaplarında inanmaları yazılı. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Selleme inanmaları da yazılı. Şimdi Hristiyanlar da Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanmak zorundalar. Onlar da ona inanmamak için onlar da İsa'yı bekliyorlar. Şimdi İsa ve Mesih aynı kişide birleştiği için Yahudisi de Hristiyan da İsa Mesih'i bekliyor. Ve daha önce derslerde okumuştuk. Maalesef Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme birçok hadisler mal edilerek ki o hadislerin çoğusu Yahudi ve Hristiyan kaynaklarından uyarlanmıştır. Müslümanlarda da biliyorsunuz bu bir inanç haline dönüşmüştür. Kur'an-ı Kerim'e açıkça aykırı olduğunu da burada anlatmıştık, ilgili ayetleri okumuştuk. Şimdi bir de Mehdi beklentisi var. Mehdi ile Mesih arasında herhangi bir fark yok aslında. Şimdi ben mesela size soracağım, cevabını sizden alacağım. Şey yapalım Ali İmran Suresi yani okuduğumuz surenin 81. ayet şöyle bir sayfa çevirin. Hemen orada 81. ayetine bakalım. Diyor ki Allahü Teala burada ve yade kadallahu mitaqan nebiyyin. Allah bütün nebiilerden söz aldı. Lema ataytukum min kitabin ve hikmet. Size bir kitap ve hikmet veririm de. Sonra geliyorsunuz rasul. Buradan su versene abi. Küm mecayakum Rasulun, sonra size bir Rasul gelir. Mucaddikun lama ma akum beraberiniz olan kitabı tasdik eden, kitabı ve hikmeti tasdik eden bir Rasul gelirse, ne tu'minun nebii ve tansurun ne, ona mutlaka inanacak ve yardımcı olacaksınız. Şimdi yeryüzünde ne kadar insan yaşıyorsa onların tamamının geçmişinde bir nebi vardı değil mi? O zaman bunların tamamı ne beklemeleri gerekir? Tamamını? Gelecek nebiyi bekliyor olmaları lazım. Şimdi Mehdi ne demek? Mehdi demek hidayete ermiş demek. Doğru yolda olan demektir. Allah'ın nebisinden daha doğru yolda olan kimse olur mu? Dolayısıyla o Mehdi kelimesinin anlamı da Nebiye gayet uygun bir şey, uygun bir anlamdır. Yani <gülüyor> yeryüzünde ne kadar din varsa hepsi o Mehdiyi beklemek zorunda zaten. Yani kelim anlamıyla düşündüğünüz zaman son derece uygun. Mehduyun <gülüyor> yani yola gelmiş bir kişi. Mehdiyun <gülüyor> yola gelmiş. Doğru, doğru yolun üzerinde olması kabul edilmiş olan birisi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o manada Mehdi'dir. Yani doğru yolda olan bir insandır. Şimdi şimdi şuradan bir ayet okuyalım. Bu ayeti biraz biraz daha dikkatle önceki eski bilgilerinizle birlikte değerlendirin. Hepiniz birer Mehdi olabilecek noktada olduğunuzu göreceksiniz. Yani Mehdi doğru yolda olmaksa her Müslüman Mehdi olmak zorundadır değil mi? Böyle bir görevimiz yok mu? Peki diğer ümmetlere karşı durumumuz ne olmalı? Mesela şimdi Brahmanlar var bugün şeydi Hindistan'da. Onlar da bir Mehdi beklentisi içerisindeler. Onlar, onlar da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bekliyorlar. Peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara gitti mi kendisi? Gitti mi? Gitmedi değil mi? Peki onlara kim gidecek? Onlara biz gideceğiz değil mi? Peki bak ne diyor ayet? Diyor ki: "Ve yakhud Allahu mithaqa'n-nebiyyin." Allah nebilerden söz aldı. Biz nebi olabilir miyiz? mümkün değil ne ne oldu bitti ama o nebinin mesajını ulaştıran bir rasul olabilir miyiz olur diyor ki Allahü Teala mecakum rasul'ün size bir rasul gelirse diyor bir nebi gelirse demiyor tamam mı? Peki o Rasulün özelliğine musadddikun Likum yalnız olan tasdik eden o zaman mesela bu Rahmanlara gideceksek onların yanında olanları da bilmemiz lazım. Kur'an'la acaba örtüşen tarafları nelerdir diye. Örtüşmeyen yanları da olabilir elbette değil mi? Musaddikun lima maakum. Önce onlarla beraber olanı tasdik edici bir şekilde. Bak bun, bu tamamı doğru manasına değil. Bak şurası şurası şurası. İşte bizim Kur'an-ı Kerim'de var. Diyeceksin ki ona bir çengel atabilirsin. Yani attığın şey orada bir karşılık bulsun. Onun da inanma mecburiyeti de olsun. لَتُؤْمِنُوا نَبِهِ وَلَتَنْسُرُونَ Ona mutlaka inanacak ve yardımcı olacaksınız. Şimdi Mesela <gülüyor> vedalarda biliyorsunuz Brahmanların kuts kutsal metinlerin adı vedalardır. Vedalarda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin geleceği ile ilgili ifadeler bulmuş araştırmacılar. Şimdi onların bir kısmını Yahya'dan dinleyeceğiz. Brahma mezhebinin kutsal kitabı Sama Veda var. Bu e, vedaların bir bölümü. Burada şu ifadeleri yakalamışlar. ''Ahmet dini kurallarını Rabbinden aldı. Bu hikmet dolu kurallardır. O nurdan alınmıştır. Tıpkı güneşten alındığı gibi.'' Bu Sama Veda adlı kitaplarında geçen bölümdü vedanın. Mesela o nurdan alınmıştır derseniz, Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden birisi ne? Nur. Ana, ana kitaptan yani. Tamam mı? Bakın şimdi işte bunlar Hindistan'da büyük bir grup değil mi? Evet devam et. Başka bir bölümünde ise şu ibareler geçiyor. Ey insanlar dinleyin kavrayın ki insanlar içinden Muhammed gönderilecek onun azameti cennette de övülecek ve cennet onun emrine verilecek. O Mahamet'tir. O şekilde aynen geçmiş. Bir başka kitaplarında da şu ibareler var. O vakit Mahamet adındaki bir yabancı Bir, bir, yabancı. Yabancı, ha, yalancı <gülüyor> yok, yok. bir yabancı. Yabancı. Yabancı gibi. Bir yabancı. Alemin hocası lakabıyla ashabıyla birlikte gönderilir. Şimdi bir bakın bu alemin hocası. Bu kelimeyi unutmayın. Ben şimdi onu ifade, onu gösteren ayetleri okuyacağım size. Tamam mı? Alemin hocası şeyini unutmayın. Evet devam evet. Melik ki bununla Cenab-ı kastediyorlar. Melik onu beş arındırıcı ile arındırır. Bu beş arındırıcı ile de beş vakit namazın kastedildiğini söylemişler. Hani günahlara keffarat olması açısından. Şimdi mesela siz Budistlerin bakın, hı hı. ibadet şekillerine tıpkı namaz gibi rüku, secde, yani vakit onlar üzerinde biz fazla bir incelememiz olmadı da şimdi şunu arzu ediyoruz inşallah biz bu dersin sonunda da göreceksiniz önümüzde çok büyük bir ufuk var. İnşallah bu işi hep beraber yaparız. Her zaman size davette bulunuyorum bu üzerinde bulunduğumuz şey çok büyük bir olay. Arzu ediyoruz ki bütün bu dini merkezlere önceden çok güzel yapılmış çalışmanın arkasından bir seyahat yapalım. Bizzat onlarla görüşelim. Ve Kur'an-ı Kerim'i onlara götürelim. Evet devam et. E, bir de Peygamberimizin sahabesinin vasfı ile ilgili şu ibarelerin yer aldığı tespit edilmiş. Yani sadece Peygamberimiz'e değil ashabının da özelliklerini tespit etmişler. Şöyle geçiyormuş vedalardan. Onlar sünnet olurlar. Saçlarının bazısını kesip bazısını uzatmazlar ama sakallarını uzatırlar. Ve insanları yüksek sesle dua etmeye çağırırlar. Domuz hariç çoğu hayvanların etini yerler. Sadece şehitler hatalardan arınanlardır. Hakla batılı karıştıranlara karşı savaştıkları için onlara barışçılar denmiştir. Onların bu dini benden çıkmıştır bense yaratıcıyım. İşte bak kim, kimden gelen bir ifade söylüyorlar bunu. Allah'tan gelen değil mi? Ben yaratıcıyım diyor. Evet bitti mi? Bir iki tane de ilahilerinden yani şiirlerinden alınma pasajlar var. Onları da okuyayım mı? Oku oku. Evet. O da şöyle geçiyormuş. Ey insanlar, iyi dinleyin. Övülmeye layık olan kişi övülecektir ki övülmeye layık biliyorsunuz Muhammed kelimesinin tercümesi. Övülmeye layık olan kişi övülecektir. Biz o muhaciri koruyacağız. Bak hicret ediyor ya. Evet. Evet, <gülüyor> evet böyle. Diğerleri tamam mı? Peki. Şimdi <gülüyor> Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inananların özelliğinden Ve dağlarda Bu özellik başka hangi kitapta bahsediliyor hatırlayın bakalım. Tevrat'ta ve İncil'de. Fetih suresinin son ayetini açalım lütfen. Evet. Kaçıncı sayfa? 514. sayfa. <Gülüyor> evet, orada ne diyor Allah-u Teala? Muhammed'un Rasulullah وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّا وَعَلِ الْكُفَّرِ رُحَمَا وَبَيْنَهُمْ Bakın şimdi, Muhammed Allah'ın elçisidir. Onunla birlikte olanlar kafirlere karşı sert, kendi aralarında merhamettidir. Şimdi bana diyorlar niye sersin? Yine Allah öyle emrediyor kardeşim. Şimdi sarsılmadığınız zaman sert oluyorsunuz. Eğildiniz mi yumuşak oluyorsunuz. Terahum rukka an sudjeden. Onları Ruku ve secde ederken görürsün. Yaptaquna <gülüyor> fadlen min Allahi ve Allah'ın ikramını ve rızasını arıyorlar. Onun peşindeler. Simahum fi vucûhihim min ezeris Onların işaretleri yüzlerinde, yaptıkları secde izinden bellidir. Peki bu ne? Zâlike meseluhum fit Tevrat. Bu onların Tevrat'taki özelliğidir. Şimdi bak şeyde vedalarda özellikleri anlatıldı tevratta da anlatılıyormuş demek ki. şimdi o zaman hepsinin beklediği asıl Mehdi yani yola gelmiş olan kişi kimmiş Muhammed Sallallahu aleyhi ve tamam onun için biz tüm insanları yani tüm insanların beklediği kişi Muhammed Aleyhisselam geldi o zaman bize düşen nedir? Bunun geldiğini insanlara anlatmaktır. Yoksa yeni Mehdiler gelecek değil. Az önce dedim hepimiz Mehdi olmak zorundayız. Niye? Mehdi yola gelmiş demektir. Onun yoluna girdiysen sen de yola gelmiş olursun değil mi? Ama asıl beklenen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdi geldi. O zaman Yahudi'nin beklediği de aynı, Hristiyan'ın beklediği de aynı, Brahman ismin de beklediği de aynı, bugün dinler tarihçileri yaptıkları çalışmalardan, dünyadaki bütün eski yeni dinlerde insanların bir Mehdi beklentisi içinde olduklarını söylüyorlar. Söyledikleri doğru değil mi? Bu ne hükmü? Kur'an-ı Kerim'li Kur'an Kur'an'ın hükmüdür, işte geldi. Ondan sonra ayet devam ediyor. ''Ve metelun fil incil'' Bir de İncil'deki örnekleri var bunda. كَزَرْعِنْ اَخْرَجَشَطْءَهُ Bir şey gibidir, bir bitki gibi ki ortasını çıkarmış, hani böyle şey yapar ya bir ortası vardır. فَاَزَرَهُ Onu güçlendirmiş. da Kalınlaşmış, güçlü hale gelmiş. فَاَسْتَوَعَلَى سُوقِهِ Ve kendi sapı üzerinde duruyor, yani dik duruyor, sağa sola eğrilmiyor. Yani o şekildedir Müslümanlar. Kendi ayakları üzerinde dururlar. Durur. Kimseye boyun eğmezler. Sadece Allah'a boyun eğerler. Tamam? Bu da İncil'deki vasıflarıymış. Yu'jubu's-saraa. <gülüyor> yani öyle bir şey gibi ki, ekin gibi ki çiftçileri hayran bırakır. Ne kadar güzel ekini. Bak bakmaya kıyamıyorum dersiniz ya. Onun gibidir yani. Li yagid bihum'l-kuffar. <gülüyor> Bunların karşısında kafirler kin duysunlar diye. Siz ne kadar güçlü olursanız, kafirler o kadar kin ve nefret içerisine girerler. Çünkü sinaklı olduğunuzu biliyorlar. Ellerinden zaten ahiret gitmiş, bir de dünyayı da alırsanız her şeyden almış olursunuz. وَاَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمِنْ وَاَمِلُ الصَّىٰي Allah inanan ve iş yapanlara söz vermiştir. مِنْهُمْ onlardan ve وَاَجْرَنْ عَظِيمًا mağfiret ve büyük bir ücret sözü vermiştir. Bağış, bağışlanma ve büyük bir karşılık sözü vermiştir. Evet, şimdi peki şeylerde bu Mehdi beklentisi içerisinde olanların tamamı o Mehdi geldiği zaman tüm dünyada bir huzur ve sükun havasının doğacağını söylerler. Tüm dünyada. Şimdi peki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanındaki, yakışaydı işte e Arap Yarımadasının çok büyük bir bölümünde böyle bir ortam oluşmuştu. Ashab döneminde de Af Afrika'nın kuzeyine kadar, işte Asya'nın içlerine kadar bir huzur ortamı meydana gelmişti ama bütün dünyada olmadı. Peki, Müslümanlar da bunu bekliyor mu acaba? Yani Kur'an-ı Kerim'de bu var mı? Gerçekten bütün dünyada bu huzur ve güven ortamı olacak mı? Şimdi bakın Enfal Suresini açalım. 38-40. ayet Burada diyor ki Allahü Teala kul lillezine kafarû in yantahû yughfar lehum Şu kafirlere söyle, Eğer vazgeçerlerse önce yapmış oldukları bütün günahlar affedilecektir. Ve en ama kafirliklerine dönerlerse fakat maddat sünnetul öncekilerine uygulanan kanun geçmişti biliyorsunuz onlarda da ne yapıldıysa bunlara da o yapılacaktır. Ama vazgeçerlerse bütün yaptıkları bağışlanacaktır. Şimdi vakatiluhum, o kafirlerle savaşın. Kiminle vazgeçmeyen size saldıran kişiler. Hatta alatekuin fitnetun fitne olmayı, ortadan kalkıncaya kadar. Yani bu fitneden maksat şudur. Bu fitne ayetik herime de anlatılıyor sizinle savaşmaları, sizi öldürmeye kalkmaları, sizi ülkelerinizden çıkarmaları. Yani kafirin umurunda değildir. Ah. Bütün Müslümanlar ölse o günün bayramı ilan ederler. Şimdi bazıları yok efendim insan hakları, evrensel değerler. Kime göre kardeş? <gülüyor> Müslüman söz konusu olduğu zaman İnsan hakları, ve evrensel değerler, bunların yok olmasını gerektir. Aklınızı başınıza toplayın, böyle bir şey yok. Onun için işte fitne budur yani, onların bu tavırlardır fitne. Buna Allahü Teala Bakara suresinde 190, 192, 193 olacak. Orada anlatıyor. Bak şimdi burada diyor ki 190'dan başlayacakmışız da. وَقَاتِلُوا وَقَاتِلُوا fi سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın. Savaşmayanlara bir şey yok biliyorsunuz. O Mümtahine Suresinde belirtiliyor. Üç kırmızı çizgi var, bizi öldürmeye kalkmayan, ülkemizden çıkarmayan, çıkaranlara destek vermeyenlere karşı gayet iyi davranırız. Yani Herkesin Müslüman olacağı bir şey, du durum yok. Ama insanların hepsi hakka ve doğruya teslim olacaklar. Yani dünyalık açısından e, bu hale gele bu duruma geleceklerdir. <gülüyor> i̇şte evrensel değerler bunlardır. Kimse kimse inancından dolayı öldürmeyecek. İnancından dolayı sürgün etmeyecek. Sürgün edene destek vermeyecek. Evrensel değerler bunlardır. O zaman herkes huzur içerisinde yaşayacak. İnna Allah la yuhibul mufsidin, şey muğteddin, falatatetu diyor, sınırları aşmayın, Allah sınırlar aşanları sevmez diyor. Ondan sonra burada diyor ki bakın, vaktuluhum haytu taqiftu muhum o Mekke'de, yani sizne çarpışanlarıla savaşanlarıla savaşın, nerede bulursanız. Wakrijuhum min haytu akrijukum, sizi çıkardıkları yerden onları da çıkarın siz. Ve fitne teşettüm min al katil. Böyle bir fitne, yani <gülüyor> erflamlu er fitne. Yani sizi ülkenizden çıkarmaları, öldürmeye kalkmaları, evet onlara karşı sizi onu öldürün diyorsun ya Rabbi. Niye öldürelim? Bak sen onu öldürmezsen ortaya çıkacak fitne, o sen onu öldürme fiilinden daha ağır bir suçtur da onun için öldür diyorum diyor Allahüüzeh. Yani sen ona, o adam sana savaş açmış, sen de ona karşı savaş aç, eğer savaş açmazsan ortaya çıkacak bu şeyle kötü sonuçlar bu savaşın doğuracağı sonuçtan çok daha büyüktür. İşte el fitne o burada. Tamam mı? Fitne o. O el fitne. İşte orada da bu şeyde de onu diyor Allahü Teala. Evet. Şimdi ve katilû matenat kun Onlarla savaşın ki fitne olmasın. Yani onlar sizi öldürmeye kalktıkları zaman siz orada durursanız bu defa ortalık öyle bir karışır ki çok kötü olur. وَيْكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ lillah. Dinin tamamı Allah'a ait olsun. Bakın şimdi şeyle bunun arasında bir fark var. Az önce okuduğum ayet yani Bakara Suresi'nden 193 İkinci ayet. Yok 193. ayet. Diyor ki ve katilü madde tereku ne aynı şey bak aynı ifade. Onlarla savaşın ki fitne olmasın. Yani sizi öldürmeye kalkmasınlar, akıllar başlarına gelsin. Ve yekuned-dinu lillah. Din Allah'a ait olsun. Bu o günkü ilk akla gelen Mekkelilerin yaptıklarıdır. Ama burada diyor ki ve yekuned-dinu kulluhu lillah bütün dinler Allah'a ait olsun. Ne demek şimdi bütün dinler? Orada din, burada bütün dinler. Şimdi yer yüzünde ne kadar din varsa her yerde hakim yani bütün bütün hakimiyet din ceza kanunu, hukuk falan hepsi manasında da gelir. Yani hakim olan kim olsun? Allah olsun. Bak, ed-dinü Şimdi Mehdi gelecek, tüm dünyaya hakim olacak demiyorlar mı? Yanlış mı söylüyorlar? Doğru söylüyorlar ama o Resulullah sallallahu aleyhi ve başkası değildi. E bütün şeylerde e, dinlerde beklenti var. Elbette olacak. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunu bize açık bir şekilde anlatıyor. Şimdi asıl problem şurada. <gülüyor> Bizde dinler tarihi çalışmaları yapanlar Kur'an'a bağlantılı yapma, yapmazlar. Son zamanlarda daha çok Batılıların çalışmalarını bize naklediyorlar. Halbuki en önde bizim olmamız gerekir. Mesela bu ayetlerle birlikte bu çalışmaları yapsalar olayı çok ileriye götürürler değil mi? Onun için size, şey, Allah nasip edersin inşallah bütün arzum odur. Yani bu din merkezlerine seyahatler düzenlemek, çok iyi organize edilmiş, oranın din adamlarıyla, din bilginleriyle birebir görüşmelerin yapılabileceği, o konuda çok ayrıntılı bir bilginin ortaya çıkabileceği bir seyahat inşallah Cenab-ı Hak lütfederse. فَاِنِنْ تَهَوْ فَاِنْ اللّٰهِ بِمَا يَعْمَلُونَ Vazgeçerlerse, yani fitneden vazgeçerlerse ya da inançlarından vazgeçerler doğruyu kabul ederlerse tamam. Şimdi hakimiyet Allah'ın dininde olacak başka bir şey, hepsi müslüman olacak başka bir şey. Müslüman olma diye bir şey yok. Çünkü o zorunlu iman meselesi değil. Ama hakimiyet Allah'ın dininde olacak. Peki Allah'ın dini neydi? Fıtrat. Fıtrat neydi? İnsanı son derece, yani herkesin Mesela ne deniyor? Do ya gittik, bozulmamış bir tabiat kardeşim. İşte fıtrat bozulmamış bir tabiattır. Bütün insanların rahat edeceği bir şeydir. Şimdi güneş doğduğu zaman Müslüman kafir ayrımı yapıyor mu? Ya da su içtiğiniz zaman Müslüman da kafir de ise, kafirin susuzluğunu gidermem diyor mu su? Ya da bir et yediğiniz zaman kafire ben lezzetimi vermem diyor mu? fıtrat, yani bu din öyle bir hale gelir ki o zaman ne olur? Herkes susuzluğunu, açlığını, huzursuzluğunu, her şeyini bu din sayesinde güzelliğe dönüştürür, susuzluğunu giderir, açlığını giderir, huzursuzluğu, huzura dönüşür. İşte bu da bütün bu Mehdi beklentisinin içinde olanların söylediği huzur ve güven bütün dünyayı saracak ifadesini Kuran-ı Kerim desteklemiş oluyor mu burada? Canlı yayında yapıyor, kusura bakma hiç şey Yazarsın, burada okurum, tamam. Burada binlerce kişi bizi canlı yayında dinliyor. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> ondan Vüqatül Matale Tekün orayı okuduk. Ve in tovla fa almu inna maulakum nıamel maula ve nıamel nasir. Yüz çevirirlerse çevirsinler, kendileri bileceği bir şeydir bilin ki Allah sizin dostunuzdur. Ne güzel dost, ne güzel yardımcıdır. Şimdi bu bir. Bir de daha açık ifadelerle üç tane daha ayet var. Bak bu bununla beraber dört. Biliyorsunuz yani Kur'an-ı Kerim'de mesani ve müteşabih. Yani birbirine benzeyen ikişerliler. Değil mi? Sistemi var. Tevbe suresinin 32 ve 33. ayetler. Dadın az önce okuduğum iki ayetti. Bu da yok, üç ayetti. Bu da 2-5 ediyor. Bakalım. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala yürüydu ne en yutfi unur Allahı bu insanlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Ben şimdi mesela burada Mehdi'nin ne olduğu belli ama çıkıyor birisi televizyonlara işte bana Mehdi diyorlar diyor. Bir başkası Mehdi'likle Türkiye'de operasyonlar düzenliyor. Çünkü insanların dini duygularını İstismar ettiği zaman her şey yapabilirsiniz. Bir başkası efendim kendine mehdi diyor, halife diyor, rasul diyor, söylüyor da söylüyor. Yalanın sınırı yok. Herkes her şey yapar. <gülüyor> diyor ki Allahü Teala burada. Yuridun en yutfunur Allah be affa Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Çünkü dini kendilerine benzetmeye çalışıyorlar. Kendilerini dine uydurmuyorlar, dini kendilerine uyduruyorlar. Ben bu mehdilerden bir tanesine lanet okutturmuştum böyle bir toplantıda. Yani burada, ha bak orada <gülüyor> şey, Ömer Bey de vardı, başka birkaç kişi daha vardı ama bir tek sen kaldın galiba, kimse yok şu anda. <gülüyor> Evet. Şimdi Yüri dune yutfu nurallahi bi afahim ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. İslam yok olsun. Muhammedsiz bir din. E şimdi hoca kılığıyla çıkmazsan seni kimse dinlemez ki. Her zaman söylüyorum. İblis'in iblisi doğru yolun dışında arayan adam hayatının en büyük hatasını yapar. Çok dikkatli olmak lazım. Yuridun en yutfi nurallahi bi afwahihim. Ağızları Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Ve eballahu illen yutim menurahu. Ama Allahü Teala nurunun tamamlanmasından başka bir şeyi kabul etmiyor. Ve lev kariyal kafirun bu kafirler istemeselerdi. Allah nurunu tamamlayacaktır. Ne olacak? وَيْكُونَ اَدْد۪ينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ Okuduğum az önce, dinin tamamı Allah'a ait olacak. Yeryüzünde din diye ne varsa hepsi yani asıl hakimiyet Allah'ın dininin hakimiyeti olacaktır. İslam'ın hakimiyeti olacaktır. Ondan sonra diyor işte bunun ne olacağını kendisi söylüyor zaten. Huallıdı ırsela Rasulühu bil Bu hidayette Resulünü gönderen odur. Peki bu bu hidayla gelen kişiye, bu hidaya uyan kişiye ne denir Fatih? Değil. Mehdi denir. Başka bir şey demez. Bak hidaya görüyor musun? <gülüyor> Bak bu hidayla hidayette gelen. Tamam? Huallıdı ırsela Rasulühu <gülüyor> bil huda. Rasulünü bu hidayette hidayla gönderen odur doğruyu gösteriyor ya. Yani, tamam? Herkesin beklediği işte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Başkası değil. Ondan sonra ne diyor? Ve din hak. Hakk'ın dini. Yani bütün doğruların dini. Tamamen doğruları içeren bir din. Niçin göndermiş? Liyuhirahu alat diini kullihi. Bu dini bütün dinler üzerinde hakim kılsın diye. Şimdi dünya neresinde din varsa o dinler kaybolacak değil. Ama hakimiyet kimlerine geçecek? Bu dine. inananınlandır inanmayan yerin olmaz. Ve lev keyrih al-müştikun. O müşrikler isterse bundan hoşlanmaz. Allah ikinci sıraya atanlar hoşlanmaz. Şimdi üçüncüsü. Cin Fetih Suresi'nin 29. ayeti. Az önce açmıştık Fetih Suresi'ni. Orada Tevrat'ta ve İncil'de Rasulullah'ın ümmetinin vasıflarından da bahsedilmişti, okumuştuk. Kaç? 513. sayfa. Orada da diyor Allahü Teala: "Huvellezî ersele rasûlehu bil-hudâ." Yine huda, görüyor musunuz? İşte ile gelen ne olur? Mehdi olur, değil mi? Ya meh yani doğru yola kendisi doğru yola gelmemişse Doğruluğu getirebilir mi? ''Ve dinil haqq'' Gene aynı şekilde hakkın dini, doğruları içeren din. Niye? Niye göndermiş Resulünü? ''Liyulhirehu ale dini kullihi'' Onu bütün dinler üzerinde hakim kılsın diye. İşte Budistlerin de beklediği bu. Brahmanistlerin de beklediği bu, Jainistlerin de beklediği bu. Artık ne kadar yer yüzünde oluşum varsa hepsinin beklediği Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peki en son Saf Suresi. Saf Suresi 8. ayet. 551. sayfa. 8 ve 9. ayet. Aynı şey var. Diyor ki bi Bunlar istiyorlar ki ağızlarıyla, olumsuz propagandalarıyla, şunla, bunla Allah'ın nurunu söndürsünler. Şimdi gerçekten o kadar üzücü bir durum ki, işte bak görüyorsunuz, şimdiden ben size bu ayetleri okuyorum değil mi açıkça. Peki bizim kaynaklarda Mehdi ile ilgili Şeyleri okuduğunuz zaman bu ayetler var mı? Ben şahsen hiç görmedim. Yani bu dini Allah'ın istediği şekilde değil, geleneğin istediği şekilde insanlara sunduğunuz zaman insanların kabul etme görevi olmuyor ki. Çünkü Allahü Teala ne diyor o insanlara? Sizde olanı tasdik eden birisi gelirse kabul edin. E bizde hiçbir, hiç bir dinler tarihi çalışması yok ki. Onun için az önce söyledim yani gidip gidip orada bizzat o insanlarla ama Kur'an ışığında. Öyle bir turistik seyahat değil. Kültürel seyahat, bilimsel bir seyahat yapmak gerekiyor. Yüri tu nel yut fi nur Allah bi vallahu ve el kafirun. Evet, ağızları Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Allah nurunu tamamlayacaktır. Bu kafirler hoşlanmasa bile. Ollâhı evelledi Ressûlullahı bilhuda, gene aynı şey görüyor musunuz? bakın Ressûlunu o huda ile gönderen, tekrar hatırlayın, huda ile gelen ne olurdu? Mehdi olurdu, doğru. Şimdi o huda ile biz gideceğiz. Bizim de Mehdi olmamız gerekiyor. Yani ne man kelime manasıyla? Yoksa beklenen Ressûl manası, beklenen Mehdi anlamıyla değil yani, kelime anlamıyla doğru yola girmiş kişiler olarak gideceğiz ki onların inanma görevi de olsun değil mi? <gülüyor> evet. Ve dinil hak ve hakkın diniyle gönderen, niye? liyulhirahu aleddini kullihi tüm dinlerin üzerine onu hakim, hakim kılsın diye ve levkerihe elmüşrikû o müşrikler isterse hoşlanmasın. Öyleyse <gülüyor> Mesih ve İsa beklentisi neymiş? Boş hayal. Böyle bir olay yok. Ama Mehdi, Mehdi beklentisi hayal mıymış? Gerçekmiş. Değil mi? Kimmiş o Mehdi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemmiş. Peki o Mehdi'nin mesajını gönderme, kimin görevi? Götürmek bizim görevimiz. Şimdi Allah'a çok şükürler ediyorum. Çok şükürler olsun ki, Cenab-ı Hak Kur'an Kur ayetlerini, Kur'an'la açıklama metodunu bize nasip etti. Bak dikkat ediyorsanız, her derste ben şahsen kendi adıma, bu da size dersi ben anlatıyorum ama ben sizden daha çok şey öğreniyorum burada anlatırken. Görüyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in bitmez tükenmez hazineleri. Onun için tekrar ediyorum lütfen. Bütün imkanlarımızı bu iş için şey yapalım, ayıralım. Bak Cenabı Hak öyle şuranın buranın değil. Tüm dünyanın hakimiyetini vaat ediyor değil mi? Vaadeden o. Vaadeden o. Tüm dünya. Şurası burası değil. Hatta şimdi aklıma geldi bir hadis okumuştum nefes alıp veren bulunduğu her yere İslam hakim olacaktır. diye. Yani şimdi şu anda nerede derseniz söyleyemem de çok yıllar önceydi, şu anda aklıma geldi. Zaten ayetler onu söylüyor. Şeye gerek yok. Peki işte Rasulullah İstanbul fethedilecektir dedi mi demedi mi? Demiş olabilir mi? Olur. Olur ne olmaz. Madem her taraf İslam'ın hakimiyetine girecek ne olacak? E sen dedi de ki Tokyo der. Akınallere gir, orayı söyle. Ne fark eder ki yani? Yanlış olur mu? O zaman ama fethe verdiğiniz mana önemli. Fetih istila hareketi değildir, tamam mı? O toprakları biz ele geçirelim. Zenginlik bizim elimizde olsun o değil. Oradaki insanlara su götürme, hava götürme, dünya baht mutluluğu götürme hareketidir. Yani orayı Allah'ın dinini açma hareketidir. Yoksa bir e, gidip de işte zenginlikleri bizere de Onları sömürelim. O zaman hiçbir işe yaramazsınız. O zaman sizin şey geleceğiniz pek parlak olmaz. Cenab-ı Hak sizi müthiş bir şekilde cezalandırır benim dinimi kullanarak sömürü yapamazsındır. Benim kullarıma benim dinimi benim gönderdiğim şekilde götürmen gerekirdidir. Değil mi? <gülüyor> evet. İşte böyle. Demek ki tekrar ediyorum, bizim akay kitaplarında bulunan İşte ve nüzûl ise hakkun İsa'nın haktır. Bu tamamen batıl bir ifadedir. Kur'an-ı Kerim'e yüzde yüz aykırıdır. İşte Hristiyanların beklediği var. Zaten son olarak şunu da okuyalım da, ondan sonra dersimizi kapatalım. Araf Suresi'nin 157. ayetini okuyalım. Böylece her şey tamamlanmış olsun. Yani Yahudi ve Hristiyanın da beklediği ve inanmak zorunda olduğu Rasulullah Burada allah Teala şöyle diyor اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الْرَسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ Bu ümmi Rasul'e tabi olanlar. Geçen de bir arkadaş bununla ilgili bir yorum yapmış. Bizim Cemal Hoca sen gördün mü bilmiyorum, bana getirdi. El-ümmi, Ümmül Kura'dan çıkan bir kişi olarak yorumlamış, bayağı hoşuma gitti yani. Şimdi Ümmü'l-Kura Mekke'nin adı ya Ümmi Ümmü'l-Kura'lı gibi bir yorum çıkarmış, bayağı hoşuma gitti yani. Ama o tabi Resul'ün ümmi olması başka ayetlerde de açıklanıyor, o ayrı bir konu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ''Ellezîne yettebûûne'l-resûle'l-nebiyye'l-ummiye'' ''Bu ümmi nebiye'' ''Bu ümmi nebi Resul'e tabi olanlar'' الذي يجيدون مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları ki işte az önce vedalarda da gördük. يأمرهم بالمعروف Onlara iyiliği emrediyor ve ينهى عن المنكر onları kötü şeylerden yasaklıyor ve يحل لهم الطيبات temsil onlara helal kılıyor bak onları işine yarayan şeyler götürüyor. Yani yi harrem alehimul bir fi onlara haram kılıyor veya davu anhum ısrahum onların üzerindeki ısrı kaldırıyor. Şimdi mehdilik dediğin zaman tüm dünyada ne kadar din varsa hepsinin ısrısında bu ısrı var mı? Bu yük, bu ağır yük. İşte gittiği zaman kalkacak. Tamam? Bel aghlalati kanat aleyhim zerlerinde bundan o kelepçeleri de kaldırıp atıyor. Önleri açılıyor yani. Feledine men kim ki ona inanır ve azzeruhu onu ona destek verir, ve nasaruhu ona yardımda bulunur. ve ettebeul unzile mahu onunla beraber indirilmiş olan o nûra bak o nur kelimesi vedada da geçti hatırlayın o nûra uyar ise ula'ekehumulmuflihun işte onlar umduklarına kavuşanlardır beklediklerine kavuşanlar onlardır. işte Mehdi gelecek şöyle olacak, böyle olacak diyorsanız yapacağınız şey Kur'an-ı kelime uymaktır.